The whole darn human race. Bir gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün direnişlerinin 37. gününde olan ETF direnişme konuşuyor olacağız yayınımızda. Ve yayın konuklarımız ETF direnişi e, işçisi Gülşah Hanım. Ve Diritek Sendikası Genel Sekreti Ayhan Yılmaz. Ee, öncelikle direniş alanından bir süreliğine ayrılarak e, sendikadan bize e, bağlanıyorsunuz. Bunun için öncelikle gerçekten teşekkür ediyoruz size. Ee, hızlı bir giriş yapmış oldum ama e, dilerseniz e, 37. gününde olan direnişinize giden e, direniş kararını nasıl aldınız? Sondan başlayarak bir e, süreci konuşalım e, Gülşen Hanım. Evet söz sizde. E, İşverenimiz e, iş yerinin kapanacağını bize bir yazıyla bildirdi ve e, bizi toplayarak e, kendi sözcüsünü açıklama yaptırdı. E, 31 Temmuz'da kapanacağını söyledi. Aynı gün e, 25 sanırım yanlış olmasın 25 kişiyi işten çıkardı arkadaşımızı ve bütün haklarını haklarımızı vereceğini söyledi bize. Açık, e, açık bir şekilde söylendi bunlar. E, ertesi gün ee, çıkartılan arkadaşlarımızın ara bulucuya gittiler buna. Ee, hakların yarısına yakını ve verdiğini gördük. Ee, biz de 31'ine kadar çalışacaktık. Yazıya asıldı. Belliydi bu. Ee, bize dedik ki yani arkadaşlarımıza vermiyor, bize de vermeyecek. Hani bu belli bir şey. 22 Temmuz'u itibariyle biz de grev kararı aldık. Örgütlü olduğumuz sendikayla birlikte, dedi tek kas ile birlikte. Kararımızı aldık. Bugün 37. günümüz buraya gelene kadar e, çevik kuvvetle bize e, güç ku güç kullanarak <gülüyor> emek verdiğimiz mallarımızı çıkardı açıkçası. Öyle söyleyeyim. Yani biz yarımızdan çoğu, yani yüzde 80'imiz bizim bayan. Hiçbirimiz böyle polis müdahalesine daha önce karşı karşıya kalmamıştık. Yani polisle böyle münakaşaya girmemiştik biz. Yarımızdan çoğu. Bunlar çok ağır şeyler. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Fazlasında istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Biz biz de arabulucu şeyi gördük. Onda da aynı şekilde yüzde otuzunu aldığımızı gördük ve bunu on iki taksite veriyor ve Aralık ayında ödeyeceğini söylüyor. Yani böyle. Direneceğiz, devam edeceğiz. eylemlerimize devam ediyoruz. Kesinlikle vazgeçmiyoruz. Peki siz kaç yıldır Peki. orada çalışıyordunuz? Ben 9 sene orada çalıştım. Kalite kontrolü çalıştım. Evet. Yani şu an sizin kıdem ihbar tazminatlarınız, varsa içerideki maaşınız vesaire Bunların hepsini sadece size %30'unu 12 taksit halinde öneriyorlar. Evet. Hepsi içinde 12 taksit olarak veriyor. Ve bunun sadece %30'unu veriyor. Evet yüzde yetmişine ne yazık ki ben battım veremiyorum diyor anlayabiliyorum Peki ee, diğer konuğumuza soralım siz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Sendikan nasıl müdahil oldu Mustafa Bey ben de Ayşe Hanım da size saygılarımız sunuyorum Sendikam adına ve şahsım adına teşekkür ederim bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Evet sendika nasıl müdahil oldu biz zaten her dönem e, ayda bir görüşüyoruz böyle fabrikadaki durumu incelemek için. Bize en son 30 Haziran'da bir toplantı vardı dediler. 30 Haziran'daki toplantıya gittiğimizde biz e, asgari ücrete gelen farkı işçi arkadaşlarımıza yansıtmalarını isteyecektik ama biz oraya girdiğimizde bize söylediler ki biz 30 Temmuz'da fabrikayı kapatıyoruz. Tabii ki bir soğuk duş etkisi yarattı bizde. Biz de bunu kapatabilirsiniz, fabrikaları açmakta, kapatmakta işverenlerin Hakkıdır dedik ama işçi arkadaşlarımızın alacaklarında herhangi bir hak kaybı olacak. Bize yok dediler. Daha sonra dedi, dediler ki işçilere bunu siz açıklayın. Ben dedim ki sendika olarak ben işçilere aldığım hakları, sendikamızın aldığı hakları açıklamakla mükellef. Fabrika'nın kapanmasını, fabrika'nın sahipleri açıklamalı. Bizim bu sözümüzden sonra fabrika'nın tamamını boşalttılar. Fabrika'nın önünde açık alanda. İşveren temsilcileri açıklamalarını yaptılar. Doğru bir başlangıç yapmışlardı aslında. İşkura bildirerek, sendikaya bildirerek, işçiye bildirerek bir ay öncesinden her şey nizami gidiyordu. Orada işçi arkadaşlarımızın kalabalık olduğu yerde dedim ki sormak istediği soruları ben soruyordum. Orada sordum yine tekrar dedim ki arkadaşlarımızın herhangi bir hak kaybı olacak mı? Bize söyledikleri cevap şuydu. Hiçbir hak kayıpları olmayacak. Herkes hak ettiği haklarını alacak. Ee, güşe arkadaşım da orada bizi dinleyenler arasında. Hatta ses kaydı bile alıyorlar biz de. Görüntülerimiz de almışlar. Aynı gün 30 30'a yakın insanın çıkması. 25-27 arasında tam sayı hatırlamıyorum. Bunların 18'i bizim üyemizdi. Ertesi gün arabuluculuğa gittiğinde sadece kıdem tazminatı %70'ini veriyorum dedi. Doğru tespitti. %70'ini teklif etmişti ama bizim kıdem tazminatına kadar İçeriden alacağımız üçmüş yok ikramiye artı bir maaşımız var. Yani bunların toplamı da yaklaşık 30 bin lira civarında tutuyor. 30 artı ihrarı da koyarsan totalde bu 40 45 lira oluyor. Ortalama işçiye maliyet. E şimdi 45 lira oradan 30 da 100 liralık bir işçi alındığında 75 lira oluyor. Yani bize verdiği para yüzde 75 yüzde 45'e düşmüş oluyor. Bunun kabul edilemez olduğunu o çıkan grupta bunları anlatırken görüşmeler devam etti. Bize sözler verdi. İşte içeride olan ikramiyeyi bayramdan önce ödeyeceğini, bayram geldi bayramdan sonra dedi, kurban bayramından bahsediyorum. Bayram bitti 18 Temmuz dedi, 22 Temmuz dedi, 22 Temmuz'da da ödemedi mi arkadaşlarımız da dedi, bizi aradılar. Dediler ki bunlar bize para vermeyi düşünmüyor. Biz artık bu şartlarda bu hanımefendiye üretim yapamayız. Biz de kendileriyle görüştüğümüzde ya işte durumumuz şöyle böyle dediler ama ne kongordoto var, ne iflas var sadece fabrikanın içini boşaltmak gibi bir gaye var. Biz de bunu hissettiğimiz için o günden beri 22 Temmuz'dan itibaren 27-28 Temmuz'a kadar yanılmıyorsam 30 Temmuz'dan çıktık biz fabrikanın içinde. Fabrikanın içinde eyleme devam ettik. Fabrikanın içinde dediğim üretim alanında değil. Fabrikanın bahçesinde daha sonra bizi bahçenin dışına, dışına çıkardılar, savcılıktan çıkarma kararıyla birlikte. Biz daha sonra fabrikanın dışına çıktık ve 1 Ağustos itibariyle, bugün Ağustos'un 27'si, 27 günlüğünde fabrikanın önündeyiz. Bu süreçte neler yaptık? Uluslararası evet. markalara çalıştığımız için. Özür dilerim, bir şey mi soracak mısın? Yok yok, buyurun, devam edin diyecek. Evet. Uluslararası markalara çalıştığımız için uluslararası markaları tek tek ziyaret ettik. dedi ki burada işçilerin hakkı verilmiyor. Ama gittiğimiz her bazı marka temsilcisi bize dedi ki evet fabrikanın kapanacağından haberimiz var. Fabrikanın e, işçilerin haklarını verecek gücüm de var. Malım da var dedi ve sizin haklarınızı verdiğinizi ihtiyaç etti. Ben de dedim ki o zaman biz de sendik olarak masanın bir tarafı her yerde var. Siz isterseniz bizi bir araya getirebilirsiniz. İki birlikte çalışıyorsunuz. Daha sonra biz onlara üç tane teklifte bulunduk. Yani işverene olan borcunuzu ödemeyin, işçilerin mağduriyetini giderin. İşverene baskı yapın, işçinin mağduriyetini gidersin. Ya da uluslararası markalarsınız, bir fon oluşturun. Bu fonla işçilerin eksik kalan ücretlerini ödeyelim. Mağduriyeti kalmasın onlar. Önce bize olumlu düşünceler dediler ama ne hikmetse dün itibariyle dönüşler başladı. Birçok marka olumsuz cevap verdi. Biz de bugün sabah itibariyle hem işverenin kapısının önünde, hatta sosyal medyada da var, işçiler işverenin kapısına dayandı diye. Daha sonra da o uluslararası dediğimiz markaların alışveriş merkezindeki mağazalarını ziyaret ettik. Ve bunun böyle devam ederek sonuna yani uzun süre daha buna devam edeceğimizi düşünüyorum. Biz hakkımızı alana kadar. Gerçekten şunu söylemekte yarar var. Bu işçiler bir lira fazla istemiyor. Yasanın onlara verdiği hak, onun karşılığı olan ücreti istiyoruz. Bu ne? Fazla çalışma ücretimiz, bütün paramız, içeride bir iki üç tane ikramiyemiz, üç buçuk ikramiyemiz ve ödenmeyen bir maaşımız. Temmuz maaşımız da ödenmedi. Temmuz. İkisine kadar çalıştık biz. Daha sonrasında isimde gösterdim. Otuzunda kapatacağı için isimde gösterdim. Ve bizim bu ücretimiz duruyor. Herhangi bir ücret ödemedi. Şimdi sağda soldan duyduklarımız onların tarafından. Ben işçilere verdim almıyorlar. Onlar fazla istiyor. İnanın biz hakkımız olmayan bir lirayı istemiyoruz. Yasa bize neyi vermişse biz bunu istiyoruz. Türkiye'de önde gelen devletin bakanı dahil aynı şeyi bakanlığa da anladı. Biz hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Verse de almıyoruz zaten. Çünkü biz alın terimizin karşılığını istediğimiz için o fazla alabileceğimiz ücretlerin bizim alın terimizde leke süreceğini biliyoruz. Evet, ben o yüzden... Çok... Buyurun. E, Ayhan Bey, bir araya gidip bir soru sorabilir miyim lütfen e, Gülşah Hanım'a da e, size de aynı şekilde. Şimdi bu e, fabrikada kaç kişi çalışıyor asıl sormak istediğim şu dediniz ya Gülşah Hanım aslında biz örgütlüydük daha önce örgütlüydük sendikada Delitex'te. Ee, aslında bir e, sendikalı e, üyeleri kırmak için yapılmış bir durum da olabilir mi? Çünkü aslında bir taraftan diyorsunuz ki iflas açıklandı ama e, burada bir şey var. Biraz orayı bir açıklayabilir misiniz dinleyicilerimiz için? Ee, toplamda 230, e, 250 e, ö, sendika hmm. üyemiz var, evet. E, olabilir, zaten e, kapattıktan 6 ay içinde e, tekrar açıp çalışabilir diye bir şey var. Ee, yapabilir. Bunu bekliyoruz ondan. Bu şekilde. Örgütlü çalışmayı e, örgütlü çalışmayı aslında kırmak için çok müdahaleler ediyor. Bugün düne kadar arabuluculuklarda ustalar, şefler, müdürler, İK'daki insan kaynakları tamamı işçileri telefonla arayarak ya işte bu fabrika kapanmış siz bu parayı almazsanız hiç alamazsınız. Gibi e, işçilerin sendikaya karşı kışkırtıyorum. Bunda da başarılı olduğu yerler var. Üyelerimizin bir kısmı gerçekten bunu e, işverenin karıştırması olarak değil de işverenin aklı olarak yani akıllı işveren e, sendikacıları zor duruma düşürebileceğini Ama biz 48 yılında kurulmuş 74 yıllık sendikayız. Bugüne kadar yaptığımız bir sürü eylem vardı. Hakkımız olmayan hiçbir şey istemedik. Bütün üyelerimizin hakkını alana kadar biz mücadelemizi ettik. Çok yakın örnekleri vardı. Bugün itibariyle biz bu davaları kaybetme korkumuz yok. Bizim davaların tamamını %100 kazanacağımızı biliyoruz. Ama 3 sene süreceğini de biliyoruz. Bizim bu ay almamız gereken yaklaşık kişi başına ortalama 6 bin liralık maaşımızın 3 sene sonra ya da kabul edersek 12 taksitte 17 ay içerisinde ödenecek olan maaşımızın değerinin sıfıra ineceğini bildiğimiz için biz mücadele ediyoruz. Hakkımızı bugün versinler. Biz de hakkımız olan parayla bugün bir şeyler yapabiliriz. Üç yıl sonra, evet yasanın verdiği yüzde dokuz faiz var. Yüzde dokuzlu faizle üç yıl sonrasına bizim paramız pula döner. Ekonominin böyle yükseldiği bir dönemde, yüzde yüzlere vurduğu bir dönemde bu işçilerin mağduriyetinin kısa sürede çözülmesi için. Derkek Sendikası bütün kadrosuyla Merkeziyle, şüldesiyle, uzmanıyla arkadaşlarımızla gece gündüz birlikteyiz. Birçok işimizi ihmal ettiğimiz de olabiliyor. Başka fabrikalara da gitmiyoruz bazen. Çünkü buradaki sorun Türkiye işçi sınıfına yön vereceğini düşünüyor. ETV işçisi eğer ki %30'lara %50'leri kabul ederse bu bir başlangıç olarak bütün işçi sınıfına işverenlere güç vereceğini biliyoruz. Ama biz kazanırsak ki biz kazanacağız sloganımız bu. Biz kazanırsak işçilerin artık mücadeleyle direnerek haklarının tamamını aldığını göstermek istiyorum. Bunun için de markaları bugün olduğu gibi yarın, öbür gün, her gün rahatsız edeceğiz. Etmeye de devam edeceğiz. Peki bir sorun var. Acaba e, bir iflas durumu gerçekten yaşanıyor mu? Yani siz üretimdeydiniz nihayetinde. Yani oraya doğru giden bir süreç var mıydı acaba tesiste fabrikada? Yani işlerin azalması mali olarak kötüye giden bir durum söz konusu muydu? Mustafa Bey e, teşekkür ederim soruyu sorduğunuz için. Biz bunu sorduk. Daha öncesinden işler markaların gelmeyeceğini, bazı markaların üretip vermediğini biliyoruz. Ve biz bunlardan iyi e, bir öyle, markanın Mustafa gittiğinde Bey. başka bir markayı oraya getirdiğimizde ama ne yazık ki markalarla geçinmeyi pek öyle kendine yediremedi. Müşteriye karşı biraz sert tavırla bazı markaları kaçırdı. Ben bana marka mı yok dedi ama o günden sonra biraz işler sıkıştı. Yani sıkıştı dediğim anlamda <gülüyor> Hatta en son toplantılarımızda işveren ve kitlememiz sordu. Arkadaşlar hani işiniz yoksa bunu bilelim. İşçi daraltmaya götürebilirsiniz. Biz bu fabrikanın yaşaması için sendika olarak elimizden geleni yapalım. Bunlar kayıtlarda da var, tutanaklarda da var. Biz bu konuda bir sürü görüşme yaptık. Yok dediler, biz tünelin ucunda ışığı görüyoruz. Pandemiden sonra bu işin düzeleceğini. Türkiye'de tekstil sektörü ihracat rekoru gürdüğü bir senede bir tekstil atölyesinin, fabrikasının atölyede demeyelim diye, 400 kişiye yakın insan çalışıyor. Bir fabrikanın batma ihtimalinin olduğuna biz inanmıyoruz. Sadece başka iş kollarına kaydırarak, paralarını başka yerlere yatırarak, yatırılar yaparak işçilerin hakkı olan 25 milyona yakın tazminatı yarı yarıya yarı ödeyip yarısının üzerine çökmek olarak görünüyor. Bunun haksızlık olduğunu bildiğimiz için biz de sesimiz kısık. İnanın bağırmaktan, arkadaşlarımıza anlatmaktan bu sesler kısılıyor. Evet büyük müdahaleler oldu malların çıkışında bile. E, fabrikanın önünde sosyal medyada izlemiştiniz muhakkak ki. Ama biz direnişten vazgeçmeyeceğiz. Ben de Gülşah Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Ee, yani tabii ki direniştesiniz ama sonuçta dediniz ki fabrikada aslında e, emekçilerin %80'i kadın. Bu buraya gel, gelene kadar e, fabrikanın çalışma koşullarından özellikle kadınlar olarak e, dezavantajları var mıydı peki? Gülşah Hanım. Yoktu. Şimdi şeyin söyle, yalan söylemenin gereği yok. Eee sendika gelmeden önce evet vardı diyebilirim. Sendikadan sonra evet Azaldı diyebilirim ama gene e, belli bir kısımda baskı vardı. Hani iş konusunda. Mesela örnek çalışırken mesela insanlar kalkamazdı. Ben sistem olarak çalışıyorduk. Biz yerlerinden kalkamazdı. Lavabolara gidip su iç, şey e, su sebilleri yakında hani iş yetişsin diye gidip su içemezlerdi. Lavaboya çok af Lavaboya gitmeyen arkadaşları ben biliyorum sadece lavabolar şey e, Mola saatlerinde lova ihtiyaçlarını giren arkadaşlarımızı ben biliyorum. İş yetisinde dediğim gibi yüzde sekseni bayan böyle. Peki son aslında beş dakikamızı hemen hemen girmek üzereyiz Ayhan Bey. Böyle hem de biraz toparlayarak tekrar taleplerinizi, dirin işin taleplerini de belirtirseniz yavaş yavaş daha var zamanımız ama. Ben de soruya bir tamam bakayım. Peki diğer e, sendikalardan emek örgütlerinden gelen tepkiler nasıl? Destekler var mı? Biraz da onlardan bahsetsiniz. Evet, toparlayalım. Ben de e, o konulara değineyim. Şimdi işçi arkadaşımıza sorduğumuz sordu, soruyla başlayalım. Evet, sendikadan önce fabrikada baskılar vardı. Sendikadan sonra işçiler Cuma namazına gidemeyen işçiler Cuma namazına gider duruma geldi. Biz tabii ki inançların hepsine saygı duyduğumuz için kreş ihtiyaçları Arkadaşlarımızın giderildi. Çok önemli bir şeydi. Yani bizim burada yaş ortalamamız yüksek kadın arkadaşlarımızla. E, Kriş ihtiyaçları vardı bu. Artık bu saatten sonra iş buldukları yerde yaş itibariyle iş bulma şansları da azaldı. E, bu tür ihtiyaçları her fabrika karşılamıyor. Sözleşmelerle biz bunları bağıklamıştık. İşçi arkadaşlarımıza tabii ki zaman zaman baskılar oluyordu. Ama biz o baskıları yapan müdürleri bile bizim bir kurumun kararlarıyla İşlerine son vermiştik, İşverenle birlikte yaptığımız disiplik kurulu kararlarıyla. iş arkadaşlarımızın tabii ki rahatlığı vardı ama her iş yerinde olduğu gibi bir kısımdan örgütlülüğe karşı bir antipati da vardı. Bunlar o gün patrona yaranmak için yaptılar. Bugün de aynı şeyi yaptılar ama bugün haklarının %50'sini bırakarak yapıyorlar. En çok üzüldüğüm konu budur. Yıllardır ben bu teşkilatların içerisindeyim. Sendikalı çalışıyorum. Deritek sendikasının 35 yıllık üyesiyim. Yöneticisi oldum en sonunda. Yani biz bu konularda arkadaşlarımıza her ne kadar anlattıysak da çalışanların %70'i kadındı. Ama reva gördüğü bu uygulamada ne yazık ki kadından kadınlara olması bizi daha çok üzmüştü. İyiyim Sanayiciler Derneği Başkanı olarak ETV'nin tek patronu olarak bu uygulamaları yapması bizleri daha çok ücretsin. Ama bundan sonra ne olacak? Evet, biz arabuluculuk buluculuk sistemini zaten baştan karşı olduğumu her konuşmamda söylüyorum. Bir buçuk aydır arabuluculuk sisteminden dolayı biz dava açamadık. Davayı açamadığımız için bazı mallara tedbir koyduramadık. Tedbir koyduramadığımız için de malların bir kısmı çıkarıldı. Ama bu şu demek değil. Biz hiçbir şeye tedbir koyduramayacağız ya da işlem yapamayacağız. Ekim'in 1'i itibariyle arabuluculuk süreçleri bitiyor. Ondan sonra bütün davalar açılmış olacak ve tembirlerimizi de koyacağız. Mücadelemiz bundan sonra yeni başlıyor. Ben arkadaşlara bugün de söyledim daha ilk. Bugün ilk günümüz ilk günkü gibi mücadele edeceğiz. Siz direnen işçiler kazanacak. Biz kazanacağız. Niye biz kazanacağız? Çünkü biz yanlış bir şey istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece hak ettiğimiz anamızın hak sütü gibi helal olan kıdem tazminatımız. Ve hakkımı, hak ettiğimiz 2021 yılında pandemi var diye ödemediği ama 2022'nin sonu itibariyle ödemeye başlayacağım dediğim iki buçuk ikramiyemiz artı 2022 yılının Haziran ayında ödemek zorunda olduğu ikramiyemiz. Artı çalıştığımız Temmuz ayı maaşımız. Bunları ödemeden yani bize uyku yoksa Veritek Sendikası olarak ve üyeleri olarak, ve çalışanları olarak bize uyku yoksa onlara da huzur yok. Markalara dün gittik, bugün gittik, yarın gideceğiz. Yani biz hakkımızı alana kadar, çünkü biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizi bazı yerlerden arayıp bu eylem hükümete karşı mı diyen muhabirlere de burada bir çift sözüm var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, bizim devletimizle sorunumuz yok. Hükümetler çıkardıkları yasalardan sorumludur. Bu arabuluculuk sisteminin derhal değişmesi lazım. Bu insanların hakkını gasp etmek için çıkarılmış bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Yok efendim mahkemelerde işçi sayısını azaltmakmış. İşçi sayısını, işçinin hakkını yere azaltılmamalı. İşçilerin hakkını verdiğinde işçi sayısı olmaz zaten. Patron fabrikayı açıyorsa nasıl açmak kuralları varsa kapatırken de kapatma kurallarını uygulamalı. Bu işçilerin hakları verilene kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız. Gülşen Hanım, sizin bir son e, sözünüz varsa, biz işçiler olarak e, direnişimize devam ediyoruz, kesinlikle haklarımızı almadan e, bitirmeyeceğiz bu direnişi. Bu kadar. E, nerede bekliyorsunuz? Fabrika nerede? Eylemleri nerede yürütüyorsunuz? Fabrikamızın dışındayız. Tepeören e, Mahallesi Tuzla, Tuzla, Tuzla Tepeören Tepe Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde 137 numaralı kapının önünde bekliyoruz Mustafa Bey. Tamam. Daha tamam. ee, o zaman yavaş yavaş programı kapatırken e, direnişteki bütün arkadaşlara biz de buradan e, selamlar e, göndermiş olalım. Evet Mustafa. Evet e, direnişin kazanımla sonuçlanmasını temenni ediyoruz ve önümüzdeki günlerde de zaten bize takipçisi olacağız. E, Dinleyicilerimize direnişin nasıl devam ettiğine dair bilgilendireceğiz. E, umarım kazanımdan sonra sizi tekrar tekrar. Konuk olarak kalır. Nasıl kazanılması nasıl sonuçlandığını konuşuyoruz. Evet. İnsanlar. Evet. Tekrar selamlıyoruz sizi ve bir başka emeğin gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.